Desteği için Açık Radyo deniyicisi Ferda Caner'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Küle Yandesunam, Emre Ağdı sabah da benden yare haberi Vahdetine de daldı diye söyleyin, söyleyin Hatırlayıp da uyar yer beni sorarsam Oy, sorarsa sorarsam, sorarsa sorarsam, O yer beni sorarsa. Can cananda da kaldı diye söyleyin, söyleyin, söyleyin, söyleyin. Can cananda da kaldı diye söyleyin, yere söyleyin. ki beni de yolumdan çıktı şikayetim yok yayar beni yıktı yar beni yıktı ırmam deryanın usluplu mu aktım o ya yetmez mi muhat etsen bilin muhanet dost umanını da buldu diye söyleyin söyleyin söyleyin söyleyin umanını da buldu diye söyleyin yere söyleyin Ah oh, uzarımdan işe dostaya rende yarendem o ya Şekip can gözüyle de canan görendem o ya görendem o ya oy o oy. canan görendem. Günler deden öldü diye söyleyin, söyleyin, söyleyin, söyleyin O günler deden öldü diye söyleyin, yere söyleyin Çekip can gözüyle de canan görenden, oy oy ölürüm muhanet Vay gurbet, yetmez mi var? O günlerde de öldü diye söylein söylein söylein söylein o günlerde de öldü diye söylein söyle ol tüm açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba bu hafta Orta Anadolu Türkleri var listede ve ilk olarak bir Şekipşah'a doğru bozlağı ile başladık programa ki 2-3 hafta önce de bu bozlağı farklı bir yorumdan dinletmiştim sizlere. Bozlak Şekipşah'a doğruya ait olduğundan Çorum yöresine ait olduğunu söyleyebiliriz. Ve Erkut Özkan'ın icrasından dinlediğimiz bu bozlağın adı Badı Sabah'a da benden yare haberi idi. Kimi albümlerde ya da kaynaklarda Yare Söyleyin olarak da rastlayabilirsiniz bu bozlağın ismine. Şekip Şah'a Doğru'nun çok içli türküleri var gerçekten. Bu da onlardan biriydi. Zaten Çorum havaları hem yakıcı ve fırkatli hem de derin oluyor. Tıpkı bu bozlakta olduğu gibi. Ve size program içerisinde Çorum yöresinden başka türküler de dinleteceğim. Ama şimdi çok meşhur bir Neşet Ertaş türküsü var sırada ve bunu da yine Erkut Özkan'dan dinliyoruz. Gönül Dağı Müzik Gömülere gider yaroy, yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yol gizli gizli yol gizli gizli. Deklerim okuyar yar cana batarken cümle ale muhuyhusunda yatarken kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy gel gizdi gizdi gel. Gizli. görmeden yaroy ya ya ya ya ya şimdi Duran Alp, Ahmet Alp ve Sait Alp'ten oluşan üç Alp isimli gruptan bir türkü dinleyeceğiz. Kırşehir yöresine ait olan türkünün kaynak kişisi Muharrem Ertaş, derleyen ise Nida Tüfekçi. Bu türkü bir halay havası aslında. Bu gaydedeki halayları çok seviyorum. Zira dinlemenin ötesinde izlemek de büyük zevk verir insana. Ama ne yazık ki bu halaylarda unutulmaya yüz tuttu. Neyse şimdilik vah vahlanmayı bırakalım. Üç Alpten dinleyeceğimiz bu Kırşehir halayının ismi ise ''Karanfil suyu neyler?'' Ah kokuyor neyler gül Gözet kokuyor neyler gül İki baş bir Yastıkta vay gün, o gazuyu çok neyleş gün, o gazuyu çok neyleş. Le, le, le, le, le, le, le, leylem yar, leylem ya. Her gün aşağı böyle yarim, böyle yar Küstü isem of söyle yarim, söyle eş gün leylam yar her gün aşağı böyle yar, yar. Üstü ise söyle yârim, söyle. Bir Neşet Ertaş türküsü daha var şimdi sırada. Bunu ise Ayfer Vardar'ın icrasından dinliyoruz. Aldın aklın bir bakışta. <Gülüyor> çeresine mişte acımasam vur sevdim al han çeresine işte, acımasam vur sevdim acımasam vur sevdim Han çerisine mişte Al han vur işte. Acım sevdim Acımasun vur sevdim Nazlı Öksüz'ün icrasından Fadime ve Fadik hanımlardan derlenmiş bir Nevşehir türküsü dinleyeceğiz şimdi. Ürgüp'ten derlenen bu türkünün ismi ise Ayağına Giyer Üçgüllü Çorap. Ben konuşmam gayrı Elleren olsun barışmam gayrı Üçalp isimli gruptan iki türkü daha var listede. Bunlardan ilki Zekeriya Bozdağ'dan alınan meşhur bir Ankara türküsü. İsmi ise Ayaş yollarından açtım da geldim. Yandım Allah yandım yandırma beni derin uykulardan kaldırma beni. <Gülüyor> Yaş Yollarından Da Geldim Boyumu Boyuma Yavrum Ölçtüm De Geldim Boyumu Boyuma yarim Ölçtüm De Geldim Yalnız Yollara Düştüm De Geldim Yanıyorum Aman yandırma beni Seviyorum diyerek kandırma beni Yandım Allah yandım yandırma beni Derin hülyalara daldırma beni Kervanım mı var? Beni öldürmeye Fermanım mı var? Beni öldürmeye yarim Fermanım mı var? Dediler ki aman Yarın geliyor Yoluna var Dermanım mı var yanına var mı ya? Aman, Dermanım mı var Yandım Allah yandım yandırma beni Seviyorum diyerek kandırma beni Yandım Allah, yandım yandırma beni Derin hülyalardan kaldırma beni Üç Halpten dinleyeceğimiz ikinci ve son türkü Nevşehir Yöresi'ne ait ama bu sefer Ürgüp'ten değil Hacı Bektaş'tan kaynak kişi Veli Kangal, derleyen ise TRT Ankara Radyosu, bu Hacı Bektaş türküsünün ismi ise Pancar Pezik değil mi? Ancar pezik değil mi? Aman yürek ezik Aman yürekezik ezik değil mi? Aman yürek ezik Aman yürekezik ezik değil mi? Ben sevdim eller aldım Aman bana yazık Aman bana yazık değil mi? Aman bana yazık, man bana yazık değil mi? Hüdayda da hanım kızlar, Hüdayda da hanım kızlar, Hüdayda Aman yeni çıkmış, haydi yeni çıkmış bu ayda Ayrılık var, ölüm var, ayrılık var, ölüm var, ne fayda kara kuşum havada aman yavrular haydi yavrular yuvada aman yavrular haydi yavrular yuvada kızlar gayfe gavur Aman cıngırdağlı Haydi cıngırdağlı tavada Aman cıngırdağlı man cıngırdağlı tavada Hüdayda da hanım kızlar Hüdayda da hanım kızlar Hüdayda Yeni çıkmış haydi Aman yeni çıkmış bu bayda Ayrılık var, ölüm var, ayrılık var, ölüm var, ne fayda. Sıra programın sonuna ayırdığımız bölüme geldi. Belki bazı dinleyiciler Neşet Ertaş'tan bir türkü bekliyorlardır bu türkülerin ardından. Ama çok önemli başka bir ozanımız var bu hafta bu bölümde. Programa bir Şekip Şaha doğru bozlağı ile başlamıştık ve bu haftaki programı onun türküleriyle bitireceğiz. Geçtiğimiz yıllarda onun kendi icrasından pek bilinmeyen bir türkü dinlemiştik. Bu hafta ise önce çok bilinmeyen bir türküsünü, ardından da yine bu haftanın ilk türküsü gibi meşhur olmuş bir eserini dinleyeceğiz. Yani iki türkü var Şekipşah'a doğrudan bu bölümde. Ama ilk türküyü anons etmeden önce kısaca bu aşığımızı da tanıtmak istiyorum sizlere. Şekipşah'a doğru çorumlu bir aşık. 1932 yılında doğmuş. Savurgan oğulları olarak tanınan bir aileden geliyor Şekipşah'a doğru. Ve babası da bir aşık. Aşık Hasan ismiyle maruf. Zaten çekip Şah'a doğru ilk öğrenimini babasının yanında görmüş. Burada özellikle öğrenim diyorum ve eğitimi kullanmıyorum. Çünkü burada söz konusu olan eğitimden ziyade bir hakkın öğrenim. Bu önemli bir husus. Yani babasının yanında öğrenimini görmüş olması. Zira aşıklık bildiğiniz üzere sadece müzikal yapıyla ilgili bir müessese değil. Aksine edebi yönüyle, ahlaki boyutuyla, takındığı tavır ve yansıttığı dünya görüşüyle çok boyutu olan bir müessese, aşıklık daha doğrusu öyleydi. İşte bu müessesenin aktarılma yolu usta çırak ilişkisi. Babasının rahle tedrisinden geçen Şekip Şaha doğrunun türkülerinde bu boyutların her biri fark edilebiliyor. Bu anlamda geleneğin en temiz damarlarından biri olduğunu söyleyebiliriz kendisinin. Zaten programın başında dinlediğimiz Bağdı Sabah'a da Benden Yare Haberi isimli türkünün yanı sıra şikayet olmasın da bak ne halleyim, beratında nokta sırrı bilmeyen, boşa kınamasın bu alem bizi ve az sonra dinleyeceğimiz Neye Gamlanırsın Divane Gölün isimli türkülerini hatırlarsanız ne demek istediğim daha iyi anlaşılabilir sanırım. Müzikal açıdan baktığımızda ise yöre müziğinin genel karakteristiği dışına pek çıkmaz şekil şaha doğru. Yani yörenin ezgi kalıplarını kullandığını söylemek mümkün. Ama yazdığı sözler, tasavvufi içerikler de barındıran, geleneğin bir halkası niteliğini taşıdığı gibi günümüze de hitap eden özgün sözler. Dolayısıyla... Şekip Şah'a Doğru'nun havalandırdığı şiirleri kanımca, dikkate şayan. Benim elimde onun üzerine yapılmış bir çalışma yok ne yazık ki. Ulusal tez merkezinde arattım. Tez de yapılmamış onun üzerine. Ama çok sayıda şiiri olduğunu biliyoruz. Hatta iki adet şiir kitabı da basılmış. Bu kitaplar birkaç güne elimde olacak bir aksilik olmazsa. Başka bir hafta Şekip Şah'a Doğru'dan Türk'ü dinlediğimizde Şiirleri hakkında size daha ayrıntılı malumat aktarabileceğim umarım. Şimdilik bu kadarla yetinmiş olayım. Şekip Şah'a doğrudan ilk türküyü dinliyoruz şimdi. Beni benden evvel gören Canan'ım. Saçmadan düşün Kurban et kapımda dökülsün kanım Kurban et kapımda dökülsün kanım Bu güzellik senden geçmeden düşün Geçmeden düşün Kurban et kapımda dökülsün kanım Bu gençliğin senden geçmeden düşün geçmeden düşün Taşatan çok ol mor dalda yetmişe Taş çok olur dalda yetmişe Selam veren olmaz işi bitmişe Ömür tarlasında bir gün baş başa Ecelin tırtını biçmeden düşün biçmeden düşün Ömür tarlasında bir gün baş başa Ecelin tırpanı biçmeden düşün, biçmeden düşün. Günü yarine etme Ha Tehir bugünü yarine etma hat Tehir Rüzgar eserken harmanın savur sayılı gün geçer bitecek ömür Şekibin dünyada göçmeden düşün göçmeden düşün. Sayılı gün geçer bitecek ömür, sayılı gün geçer bitecek ömür. Şekibin dünyada göçmeden, düşün göçmeden, düşün. Son olarak önceki yıllarda farklı icralardan birçok kez dinlemiş olduğumuz bir bozlak var sırada. Bu bozlağın ilk dizesi hep niye gamlanırsın divane gönül şeklinde okunur. Ama yanlış işitmiyorsam şekip şaha doğru bu kayıtta neye gamlanırsın divane gönül biçiminde okumuş. Bu sebeple ben de öyle anons etmek istiyorum türküyü. Ama ondan önce son anonsa bırakmadan bu türkünün iki dizesiyle ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Dinleyeceğimiz bozlağın ilk iki dizesi de çok vurucu. Ama özellikle son kıtadaki ''Şekip haşır neşir olursun hakla, özünle sözünle kalbini pakla'' dizeleri çok etkiliyor beni. Malum olduğu üzere seyri sülukta önemli hususlardan birisi nefis teskiyesidir Bu sayede insanın kalbi hakikatin tecelli edeceği bir mahal haline alır. Nefsi tezkiye etmek ise önce davranışları değiştirmekle başlar. Nefse emmarenin emirlerini gerçekleştirmemekle yani. Davranışları değiştiren ise düşüncemizdeki değişim. Düşüncedeki değişim de dildeki değişimle mümkün. Çünkü dil olmadan düşünmemiz mümkün değil. Yani e, kavramsal düşünmeden bahsediyorum. Teemmül, tefekkür ya da refleksiyon denen türde düşünmeden. Bu anlamda kavramlar ve onların dildeki karşılığı olan kelimeler zannettiğimizden çok çok daha önemli ve etkili. Çok teorik bir mesele olmasına rağmen pratiğe etkisi benim nazarımda gayet net ve kesin. Burada iki dizede Şekip doğrunun bahsettiği şey bunlarla ilgili gibi geliyor bana. Yani ancak kalbini pakladığında hakkın tecelligahı olabileceksin. Başka bir deyişle ancak bundan sonra hakla haşır neşir olacaksın. Bunun olması için de önce sözünü ve onunla birlikte davranışlarını değiştireceksin ki kalbin temizlensin. Kısacası, şekip haşir neşir olursun hakla, özünle sözünle kalbini pakla dizelerini nesir olarak şöyle de özetleyebiliriz sanırım. Özünü sözünü düzeltip davranışlarını değiştirerek kalbini pakla ki hakla haşir neşir olabilesin ve kalbin hakikatlerin tecelli edebileceği bir mahal haline gelsin. Aslında şiirleri bu şekilde tefsir etmek ve nesre dönüştürmek pek hoş değil ama sonuçta üzerine konuşmak istediğimizde elden başka bir şey gelmiyor. Bunu hoş karşılayacağınızı ümit ediyorum. Bu arada bahsettiğim bu meseleleri kültürel arka planla ilgili bir husus olarak anlamanızı rica ediyorum. Yani bu dünya görüşünü paylaşıp paylaşmadığımızdan veya bir dinin mümini olup olmadığımızdan Bağımsız olarak bu sözlerin oturduğu bağlamın böyle bir bağlam olduğunu düşünüyorum. Sizler de böyle anlarsanız memnun olurum. Eski kayıtlarla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum aslında ama süre kalırsa bir sonraki anosta onları paylaşsam daha iyi olacak. Şimdi çekip Şah'a doğrudan dinliyoruz. Neye gamlanırsın divane gönüllü? جدل للضوء cefan az gelir daha az gelir o uslu. Sefer'e ben gelip sözümüz gelip kardeşimiz gelip Ben cahil çocuğumuz gel, kardeşimiz gelir, doğu Az gel, gelir etme şikayet, dua, yedirme, yine. Fana var var. bu cevaplar az gel. Az gelir da böyle cefamız gelir daha fazla gelir doğrusu. Gözümüz gelir kardeşimiz gelir duzsuz. Gün gelir ki tarih kıymetim biçer o yönelelim. Paneneye sen bile gitmez mi duzsuz. Gerçeklere bir cayım gelir, Vuz gelir, vuz gelir. Aşkılara ben cahil sözümüz gel, kardeşimiz gelirdi üstü. Zalim eder söz gelir diyeares söz gelirdi. Söz Gelir Söz Gelir Söz Gelir Bilmeyenden Söz Gelir Yara Söz gelirdi Bir önceki anonsda belirttiğim üzere programın son kısmında yer verdiğimiz bu eski kayıtlarla ilgili de birkaç şey söyleyecektim ama 55. dakikayı geçmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla programı kapatmak durumundayım. Yeri gelirse belki başka bir hafta bu eski kayıtlarla ilgili birkaç kelam ederim. Ama bu haftalık programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Ayşe Ferda Caner imiş. Ferda ablama çok selam ediyorum buradan. Şu anda programı canlı canlı dinleyebiliyor mu bilmiyorum ama dinleyemiyorsa da kıyabında hem teşekkürlerimi hem selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Dilden dile titreşimler Hazırlayan Yusuf Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo deniyicisı Ferda Caner'e teşekkür ederiz.